Sapanca Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkator girişiminin 90 Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da İklim için Dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madre. Bugün bir konuğumuz var. İstanbul Politikalar Merkezi Merkator Ştiftung Vakfı demli Uzmanı Ümit Şahin veya... Açık Yeşil programından müşterek dostumuz Ümit Şahin. Hoş geldin. Yeni Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ümit Şahin'in İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığı çalışmalardan... ...Türkiye'nin iklim, iklim politikalarında aktör haritası raporunu konuşacağız. Aslında rapor Aralık ayında, Aralık 2014'te yayınlandı. Bugüne denk geldi konuşma fırsatı. İklim ve ekoloji çalışmalarına... ...da bir el kitabı niteliğinde bir kitap... Ee, ...bu konudaki önemli aktörleri haritalayan... ...ama e, Ümit Şahin'e soralım... ...nasıl bir ihtiyaçla doğduğu bu kitap... ...ne e, çalışma? Evet yani... <gülüyor> iş, ...hakikaten açık yeşilde de... ...konuşma fırsatı bulamamıştık... Ee, evet. ...iyi oldu iklim içinden kısmetmiş... Ee, ...bu çalışma benim yaklaşık... ...bir buçuk yılımı aldı... Ee, ...Türkiye'nin iklim politikalarında... ...aktör haritası nasıl bir ihtiyaçtan doğdu aslında birincisi Türkiye'deki iklim politikalarını biz İstanbul Politikalar Merkezi'nde çeşitli boyutlarıyla çalışıyoruz ama genel bir değerlendirmesini yapma ihtiyacı vardı ama onun da ötesinde hep yıllardır işte bu hareketin içindeyiz hepimiz. Benim en çok dert ettiğim meselelerden bir tanesi bu ...politikaların nasıl oluşturulduğuna dair bir tartışmanın pek olmayışıydı. Yani bu politikaları işte klasik devlet, bakanlıklar kendi aralarında oluşturuyorlar. Sivil toplum kuruluşları da başka bir zeminde onlarla pek değmeden protesto ediyor... ...ya da bir takım önerilerde bulunuyor falan. Bu şekilde giden bir süreç var ama bizim bildiğimiz kadarıyla modern demokrasilerde tırnak içinde... E, müzakere diye bir şey var. Yani müzakere edilmesi lazım ve bu müzakereyi e, politikaların ne olması, nasıl olması gerektiğini <gülüyor> müzakere eden de taraflar var. Bunlar da işte aktör olarak adlandırılıyor. Bu taraflar da sadece bakanlıklardan falan ibaret değil. Bunlar e, toplumun her kesimi aslında hani bu literatürde yeni giren e, paydaş deyimi falan var ya, stakeholder paydaş. Evet. E, bunlar aslında e, ...bir politika alanından etkilenen herkesi ifade ediyor paydaş e, terimi. Ben hani paydaştan çok e, etkilenen değil... ...çünkü iklim değişikliğinden etkilenmeyen yok. Evet. Dolayısıyla herkes paydaş ama e, bu konuda söz söyleyen... ...politikası olan, bir mücadelesi olan e, ya da bir şekilde pozisyon alan... ...yani hiçbir mücadelesi olmasa da iklim değişikliğini hiç takmasa da... E, ...kendisini etkileyeceği için pozisyon alıyor olabilir. E, çeşitli sektörler gibi... Bunları aktör olarak nitelendirip bunlara bakmaya karar verdim. Çünkü değerli toplu Türkiye'de iklim politikalarını kim etkiliyor, kim etkilemiyor ile ilgili bir çalışma yoktu. Onun üzerine işte başladım. Bir buçuk sene sür, dediğim gibi. Bir senesi bunun mülakat yapmakla geçti. Yüz kişiyle görüştüm yaklaşık. Bütün çeşitli taraflardan, bakanlıklardan, sivil topluma, iş dünyasına, bilmem işte şirketlere kadar, akademiye kadar, öğretim üyelerine kadar... İşte bir altı ayda yazması sürdü. Böyle bir çalışma. Ihtiyaç. Evet yani aktör haritasında kamu ve sivil kesimden tümü, bütün tarafları bir arada ele alması bakımından önemli. Kapsayıcı bir tarafı o tabii. Evet yani buna zaten devlet aktörleri ve devlet dışı aktörler diye ikiye ayırıyorlar genellikle. Hı. Belki bunların bir ara kategorisi uluslararası kuruluşlar olabilir. Ee, onlar çünkü devlet sayılır bir taraftan ama bir taraftan da siville yakındır. Ee, ama bizim geleneksel devlet anlayışımız devlet dışı aktörleri bir e, politika yapım sürecinin e, etkin bir unsuru olarak görmüyor. Görmekten de hoşlanmıyor zaten. E, dolayısıyla e, benim asıl amacım tabii onları e, mümkün olduğu kadar... Ön plana çıkarmak, neler yaptıklarını görmekti. Ama tabii işin içine girince devletin yaptıklarını da koymak şart. O da çok önemli, onu da bilmek gerekiyor. Dolayısıyla herhalde bir kitabın yarısı devletin yaptıklarından oluştu ama yani şunu yapmaya çalıştım çok bilinçli bir şekilde. Devletle sivil toplumu, iklim hareketlerini vesaireyi ya da akademiye eşit bir düzleme koydum. Yani birçok benzer çalışmada asıl politikayı etkileyen devlet olduğu için devlet anlatılır. İki sayfada diğerlerinden bahsedilir. Burada ise mümkün olduğu kadar eşit ağırlıklı ve yatay bir zemine koymaya çalıştım. Evet çalışma sırasında çok sayıda kamu yöneticisi, uzman, akademisyen, özel sektör ve sivil toplum temsilcisi ve aktiviste görüştüğünüz yazıyor aynı zamanda özet kısmında. Ee, bu devlet görevlileriyle, kamu yöneticileriyle konuştuğunuz zaman herhangi bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmadığınızı sormak istiyorum ben özellikle. Yani... E, ...net bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamda bulunabildiler mi? Bu mülakatlar gerçekleştirildiği zaman istediğiniz verimi alabildiniz mi bu mülakatlardan? Ee, bir hayli. Yani benim beklediğimden e, çok daha açık olduklarını söyleyebilirim. İkincisi benim <gülüyor> ya da bizim hani e, genelde e, devletin politikaları malum... ...yani pek bir e, iklim konusunda ciddi bir şey yapılmadığı için... Ee, ...şöyle düşünüyoruz... Ee, ...bu konuları pek bilmiyorlar... Evet. ...düşünüyoruz. Bunun da doğru olmadığını... ...açıkçası gördüm. Yani devlet... E, ...bürokratlar... ...bu işin içinde çalışanlar... ...konuyu gayet iyi biliyorlar. Yani belki 10 sene önce... ...bilmiyorlardı evet ama... ...bu süre içerisinde yapılan bütün çalışmalarla... ...bayağı bir kendilerini geliştirmiş durumdalar. E, konuşma konusunda da... ...açık sayılırlar. Yani çok... E, ...biraz şeyine göre değişiyor tabii. E, çok... ...alt düzey bir bürokratla konuşuyorsanız... ...size çok fazla açılamıyor. Ee, ama... ...daha üst düzeye doğru çıktığınız zaman... işte ...daire başkanı seviyesine falan... ...ya da müsteşar yardımcısı vesaire... ...o seviyeye doğru çıktığınız ya da genel müdüre... ...o zaman hmm. e, konuşuyorlar. Daha açıkçası. kendine emin bir hale Evet geliyorlar. yani bayağı bir... E, ...zaten e, yaptıkları işi bilinçli... E, ...yapıyorlar. E, hani iki efsanenin ben... E, ...yıkıldığını kendi açımdan söyleyebilirim. Bir tanesi... Sivil toplum tarafından söylenen devlet hiçbir şey bilmez. Hı hı. Bu yıkılmış durumda. Devlet tarafından da söylenen onlardan duyduğumuz için de söylüyorum. Ya bu işte sivil toplum örgütleri eleştirmekten başka bir şey yapmaz derler ya. Onu hakikaten diyorlar. Ama o daha sonra belki anlatırım biraz sonra. Karşılaşma anlarında da o efsanenin yıkılmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii çok primitif bir düzeyde daha Türkiye'de bu iş şeyden bahsediyorsun son on senede e, kamu tarafında özellikle bu konuda bilinç olduğunu e, rapora baktığımızda da Türkiye'deki iklim politikalarını iki döneme ayırıyorsun e, 1990'lar 2004'de de 2004'ten 2014'de biraz da bu politikanın ayrımından ve Türkiye'deki gelişmenin son on senedeki özellikle seyrinden bahsedebilir miyiz Şimdi ben aslında iklim politikaları süreci dediğim şeyi kitapta 2004'te başlattım. Evet. Yani neden? Çünkü bir politika süreci denen bir şeyin olabilmesi için bir e, tartışmanın olması lazım. Yani birilerinin toplumdaki farklı kesimlerin tamam herkesin eşit katılımıyla şeffaf bir şekilde olmayabilir. Türkiye'de öyle olmuyor ama hiç olmazsa birilerinin konuyu tartışıyor olması lazım. Gazetelerde... E, Çeşitli konferanslarda vesaire. 2004 öncesinde Türkiye'de bu hiç yok. Yani izinler rastlayamadım açıkçası. 2004 öncesinde hani Açık Radyo'nun yayınları var. Ee, galiba kitapta da bir tek 2004 öncesinde Açık Radyo'nun ismi geçiyor olsa <gülüyor> gerek. Ee, onun dışında bir de devletin yaptıkları var. Yani o dönemde başlangıçta Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha sonra Çevre Bakanlığı e, falan devlet planlama teşkilatı o dönemde. Bunlar e, bu konuyla ilgili politika geliştiriyorlar, işte uluslararası toplantılara katılıyorlar falan filan. Orada bir süreç yürüyor ama işin içerisine ben de hatırlıyorum işte Açık Radyo dışında belki e, ufak tefek işte Greenpeace'in e, vesaire'nin söylediği ettiği şeyler vardı, işte o dönem Yeşillerin falan ama bunlar çok kapalı idi. Yani herhangi bir etkileşim, bir politika tartışması yoktu. 2004'te ilk defa Türkiye e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini imzaladığı zaman yani sözleşmenin imza tarihi 2004'tür. 2004'te aynı yıl e, Ankara İklim Değişikliği Konferansı diye bir şey toplandı. E, onu da düzenleyen e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte e, Çevre ve Orman Bakanlığı'ydı o zaman e, tema vesaire gibi birkaç sivil toplum kuruluşu da düzenleyiciler yani aktif katılımcılar arasındaydı. Dolayısıyla o toplantı Ekim ayında 2004'te yapılan toplantı ilk şeydir. Türkiye'de iklim politikaları sürecinin başlangıcıdır. Ondan sonra da bunun pik noktasını biz 2009'da yaşadık işte yani 2009 daha doğrusu pardon önce 2007'de yaşadık 2007'de Kyoto'nun imza süreci hı hı. Türkiye Kyoto'yu imzala kampanyası belki de Türkiye'de bu tartışmanın en fazla yapıldığı dönemde iklim değişikliği tartışmasının. Onun ardından da 2009 Kopenhag zirvesi öncesinde e, geri kalan bütün sivil toplum e, örgütleri falan da bu işin içine girdi. Dolayısıyla süreci bu şekilde ben ayırdım. 2009 sonrasında bir düşüş var. İşte son Hı -hı. bu sene tekrar bir yükseliş var. Peki Türkiye'nin politikaları değişti mi diye sorarsan aşağı yukarı hiç değişmedi gibi görünüyor. Yani bir tek bu sene hariç e, bu sene işte önümüzdeki aylarda Türkiye bir hedef açıklayacak. ...2009'da hedef açıklamaya yaklaşmıştı... ...ama Kopenhag zirvesi çökünce... ...rahatladılar, gerek kalmadı ama... ...bu Kaçtılar, sene... Evet. ...bu sene bir hedef açıklarsa... ...o zaman Türkiye'nin politikaları değişmiş olacak. Peki ben de bu konuda bir şey... ...dinamini ne ilişkin bir soru... ...sormak istiyorum. Şimdi... ...bütün tarihe bakıldığı zaman... ...yani yakın tarihe, geçmişe... ...e... Dediğin gibi işte devletin kendi başına e, geleneksel devletin e, politikaları ya da politikasızlıkları bütün bilgilerine rağmen yapılıyor. Fakat e, bir dinamik özellikle dünyada da rahatlıkla görebildiğimiz bir dinamik var ve alttan gelen yani aktivist artık aktivist ayrımı da kalmadı insanların... Kendi sularını, havalarını, göllerini, barajlarını ya da şeylerini işte ırmaklarını filan korumak için topraklarını, bitkilerini filan bir büyük yükseliş var. Özellikle de yerli topluluklarda, lokal, yerli, yerel topluluklarda çok yükseliyor. Ve defa uzun zamandır da rüyasını da gördüğümüz bir şeyin de gerçekleştiğini gördük. O da... Ekoloji meseleleri ilk defa manşetede çıktı. Yıl, uzun yıllar sonra işte Zaman ve Cumhuriyet gazetelerinde mesela bu Tepe olaylarında resmen biz de varız diyen halkın büyük mücadelesinin örnekleri de vardı. Şimdi bu Paris öncesinde dünyada da çok belirgin bir şekilde geçenlerde David Suzuki de yazdı bunu. Büyük bir bilinç oluşumuna doğru inşallah riske atarak söylüyorum kendimi de bütün kariyerimi de diyor büyük bir gelişme görüyorum patlama olacak diyor ee, bir sürü yazı okudum mesela Amerika'da bu fracking denen işte hidrolik kırılma, kırma gazı için ve kaya, petrol, gazı, kaya gazı ve kaya petrol, petrol yani. Yani. çıkartmak için New York eyaletinde inanılmaz bir koalisyon mesela yani en akla gelmeyecek bazı yenilenebilir enerji şirketleriyle e, yani çiftçilerin, mülkçilerin, şarapçıların bir araya geldiği ve cephe aldığı bir şey var. Yani alttan bir ciddi baskı var. Türkiye'de de böyle bir şey devlet politikalarını e, etkileyebilir mi? Bu yeni dinamik ve az zaman kalmışken. Bu açıdan baktığında... Bu sorunun gelmesinden korkuyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Valla şimdi bu e... İşin tarihçesinden yola çıktığımız zaman e, bu tartışmanın en çok yapıldığı yer yine 2007 Kyoto e, tartışması. Kyoto'nun e, imzalanması dönemi. Orada iki görüş var. Şimdi biz tabii hareket tarafındayız. E, hani ben araştırmacıyım ama işin o boyutu benim için her zaman daha önemli. E, 2000, ben hatırlıyorum, siz de hatırlarsınız. E, o zamana kadar... Türkiye'nin Kyoto'yu imzalamasına dair bir tartışma yoktu. Hiç evet, yoktu yani. Hiç yoktu. Hatta 2005 yılında biz ilk e, küresel eylem grubu olarak e, ilk mitingi düzenlediğimizde, e, Kadıköy Meydanı'ndaki ilk küresel ısınma mitingini düzenlediğimizde, hiç unutmuyorum, e, kesin hatırlarsınız, ABD Kyoto'yu imzala dövizleri taşıyorduk. Türkiye imzalasın mı diye Allah'tan kimse sormamıştı. Şimdi o arada işte bu 2005-2006 gibi bu tartışmayı yapmaya başladık. Çünkü ne oldu? Tabii bu arada 2005 başında Kyoto yürürlüğe girdi. Yani o dünyada gündeme girdi. Çünkü yürürlüğe girmediği için başlangıçta 2005 öncesinde gündemde değildi pek. Neyse gündeme girdi. Bu tartışılmaya başladı. ABD'nin imzalamadı. Sonra biz bir baktık ki ya ABD'ye laf ediyoruz ama Türkiye de imzalamamış. Yani Türkiye imzalamasın mı Buna bir kafa yoralım. Uzun tartışmalardan sonra işte böyle bir kampanya başlattık. Türkiye Kiyotu'yu imzalasın diye. 2006'daki o meşhur kar altında yaptığımız Kasım mitingi de ilk defa Türkiye Kiyotu'yu imzala pankartları taşıyorduk falan. Sonra 2007'de bu imza kampanyasını yaptık. 170 bin imza toplamıştık. Açık Radyo'nun da bayağı bir e, gündemindeydi o dönemde. Sürekli jingle'larımız dönüyordu Türkiye Kiyotu'yu imzalı falan. Bir buçuk ayda 170 bin imza topladık. Change mu falan olmadığı bir dönemde. Bunları işte meclise gittik, teslim ettik. O dönemde inanılmaz yoğun bir kampanya oldu. Bayağı bir medyaya çıktı. Yani medyada televizyonların ana akım programlarına defalarca çıktı bu konu. Tartışıldı. O dönemde 27 Şubat, şey 28 Şubat mıydı? Tarihinde bir büyük miting yapıldı 2007'de. Çok Türkiye'de yapılmış en büyük şimriye kadar iklim mitingidir falan filan. Şimdi bu dönemi... Biz içinde yaşadık. Ben çok önemli buluyorum ve Türkiye'nin Kyoto'yu imzalamasında bunun bir etken olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yani biz bu kampanya yaptık, imzaları teslim ettik, mitingler yaptık diye devlet... ...peki o zaman haklı bu çocuklar deyip imzalamış olmayabilir. Ama ben bu kitapta da bunu iddia ettim. Bu, bu konuda yaptığımız bütün toplantılarda da dedim ki, diyorum ki... bu hareket. ...Türkiye'nin Kyoto protokolünü imzalamasında bir etki sahibidir. Şimdi bir grup insan ise diyor ki hiç alakası yok. İşte temel problem bence buradan kaynaklanıyor. Şimdi bunu ölçebilecek bir durumda... E, ...ya yani bu tabii ki yapılan mülakatlardan çıkardığım bir sonuç var. Etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu sadece benim şahsi fikrim değil. E, yaptığım, görüştüğüm kişilerden de duyduğum şeyler var falan. Ama bazı kesimler... ...yani bu... bu ...dünya görüşüyle ilgili... ...kafaların çalışma biçimiyle ilgili... ...bazı insanlar diyor ki hiç alakası yok... ...Türkiye zaten imzalayacaktı. Bir kısım diyor ki Türkiye imzaladı ama... ...bunun nedeni işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi... ...adaylığı doğru bu. Hakikaten yani çok önemli bir etkendir. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi... ...adaylığı döneminde iyi görünme... ...sevimli görünme ihtiyacı vardı dünyaya. Bunu kullandı. Bu da doğru falan filan. Ama bunların hepsinin yanında bir de böyle bir taban etkisi var. Şimdi... Bir grup insanın bunun hiçbir etkisinin olmadığı devletin her politikayı güç ilişkileri çerçevesinde kendisi ve şirketlerle birlikte kurduğunu düşünen bir grup insana karşı bu dediğiniz taban hareketlerinin hiçbir önemi kalmıyor. Şey Na, nasıl çözeceğiz şimdi ben de size bir e, yeni bir bilmece so sormuş olayım. Beni hiç şaşırtmıyor bu çünkü 1900 yaklaşık 65'ten beri e, tam 50 senedir bunu içinde şu ya da bu biçimde aktif ya da daha az aktif bulunduğum bir şey sosyal hareketler ve o tarihten bu yana biraz da biraz değil sürekli olarak tarihine de bakmaya çalışıyorum sosyal mücadeleler tarihinin bu senin sözünü ettiğin görüşün Doğrulayan bir tane bile, bir satır yok dünya tarihinde. Yani mesela Halkları... e, Sivil Haklar Hareketi'nin hiçbir etkisi olmamıştır. Martin Luther King'in falan. <gülüyor> hani karşılaştırmak gibi olmasın tabii bu e, Türkiye'deki hareketle ama. Hani hiçbir etkisi olmamıştır. O zaman zaten vereceklerdi. Vereceklerdi. He. Tabii aksi, tam tersine aksi yüzde yüz doğru bunun. Hiçbir e, hak elde edilmemiştir sosyal mücadele verilmeden. Yani tarihte bir örneği yok. ...ta Roma İmparatoru'nun daha da geriye... ...Babil'i dönemine de götürelim. Eğer hak... E, ...talep edilmiyorsa vermiyorlar. Öyle bir huyları yok... ...devletin ya da kudretlilerin. Niye versinler zaten? Burada, mantık, mantık yok. Yani. İşte burada da mesela tartıştığımız konu... ...politika üretim süreci. Mesela bir hak elde etmek... ...daha böyle jenerik bir şey olabilir. Ama burada daha böyle basit düzeyde... ...çok detayda bir... ...politikayı değiştirmekten bahsediyoruz. Ne bileyim bir yasanın bir maddesini değiştirmek gibi. Asla bir şey. değiştirmezler. Evet, evet. Yani Dolayısıyla bir politika... Yani burada aslında tartışma şuradan yürüyor. Bir taraf diyor ki... ...biz diyoruz ki diyelim ya da ben bu raporda da bunu... ...bir şekilde söylemeye çalıştım. E, politika süreçleri ancak... ...çok taraflı, çok aktörlü... ...müzakere zemininde yapılırsa... ...bu politika sürecidir. Buna demokrasi denir. Çeşitli şekillerde, çeşitli dozlarda diyelim. Yani çok demokratik bir sistem de kurabilirsiniz. Az demokratik de kurabilirsiniz. Şeffaflığa falan bağlı olarak değişiyor. Bir de hiç alakasız bir şekilde bu işi yürütürsünüz. Yani Türkiye'de pek çok konunun olduğu gibi. Yani mesela şeyler kendi aralarında sürekli toplantı yapıyorlar şu anda. Haberiniz var mı? Bakanlıkların, bürokratları kendi aralarında sürekli toplanıyorlar. Mesela Türkiye'nin A&D'sini evet. belirlemek için bu iklim <gülüyor> şeyini. Evet. Bir tane bile sivil toplum kuruluşu çağrılıyor mu? Kimi zaman? Bazen. yani Son mesela Antalya'da yaptıkları toplantıya çağırmadılar. Daha bundan bir ay önce INDC üzerine Antalya'da bir toplantı yaptılar. Bütün bürokratlar bir araya geldi... Bir tanesi bir toplum örgütü yok. Belki son görüş almak için çağırdıkları olabiliyor tabii diye. Şeyi sormak istiyorum. Ee, primitif temastan bahsetmiştin. İklim için hareketi de <gülüyor> evet. aynı şekilde yerel bir hareket olarak da nitelendirilebilir. Aktivistlerin İstanbul merkezde olmak üzere aktivistlerin yereldeki insanlara İstanbul dışındaki aktivistlere de temasını sağlandığı bir noktası da var. Ve e, bunun içerisinde akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, çevre aktivistleri de var. Ama e, bu primitif teması kurulabilecek bir e, alan yaratılabilir mi? Yani önümüzdeki aylar içerisinde düzenlenecek olan bu iklim forumunda. Özellikle. Şimdi benim aslında e, e, forum tabii biraz daha farklı ama bu e, haritanın bu kadar kitaba dönüştü artık rapordan çıkıp kocaman bir şey oldu. Bunu bu kadar uğraşıp yazmamın aslında temel nedeni bu tarafları bir masanın etrafında buluşturma hedefiydi. Evet. Yani bunun Türkiye'de olabilirliğini... Ben sorguluyordum kendi kendime ve bunu yapmak için de tabii önce o tarafları belirlemek, saptamak, haritalamak gerekiyor. Bir de o insanlarla görüşüp bu konuda görüş alışverişinde bulunmak gerekiyor. Benim görüştüğüm devlet tarafı da dahil olmak üzere hiç kimse bu tür bir müzakere zemiminin kötü bir şey olduğunu söylemedi. Herkese ne dersiniz sizi davet etsem gelip böyle bir tartışmaya katılır mısınız dediğimde bir yuvarlak masaya herkes harika olur. Bizim de buna ihtiyacımız var dedi yani bunu başta Dışişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı. Hepsi aynı şeyi söyledi. Sonunda bu kitap çıktıktan sonra bunun bir uygulamasını geçen Mart ayında ilk örneğini İstanbul'da yaptık. İstanbul Politikalar Merkezi'nde 22 kişinin katılımıyla Türkiye'nin azaltım politikaları üzerine bir yuvarlak masa kurduk. İşte bütün 5 bakanlık temsilcisi, 5-6 sivil toplum Greenpeace'ten temaya, iklim ağına sivil toplum kuruluşları, işte TOB'dan TÜSİA'da çeşitli işte şirket temsilcileri vesaire ya da derneklerinin temsilcileri, öğretim üyeleri vesaire bunları bir araya getirdik. 22 kişi kapalı bir ortamda bu Chatham House tarzında yani e, herhangi bir şekilde kayıt alınmadan e, vesaire 6 saatlik bir toplantı yapıldı ve bence çok yani bütün katılımcılar için çok tatmin edici bir toplantı oldu. Çünkü herkes açık açık birbirleri konuştu. Birbirlerini eleştirdi. Görüş alışverişinde bulundu. Vesaire. Şimdi bunu ee, çok zaman kalmadı galiba ama ben e, Almanya'da bir e, görüşme yaptım geçen aylarda. E, Agora diye bir kuruluş var orada. Onların yaptığı şey enerji dönüşümü ve iklim değişikliği konusunda benzer şeyler yapıyorlar. Yuvarlak masa toplantıları böyle kapalı çeşitli aktörleri bir araya getiren tam bizim burada yapmaya çalıştığımıza benzer. Orada görüştüğüm arkadaşa e, işte deneyim paylaşımında bulunduk fakat onun söylediği şey şuydu bana yani en çarpıcı şeylerden bir tanesi bugüne kadar bu konuda duydum ya Almanya'da dedi bu, bu tür o kadar çok toplantı oluyor ki insanları bu toplantıları hani çekmek için özel bir böyle bir, bir şey yapmanız gerekiyor Promotion. çekici bir şey evet hani sürekli her yerde bu tür toplantılar oluyor zaten ama çikolata, senin yaptığın ilk toplantıydı. Şu. Benim yaptığım evet yani e, bu türden ilk toplantı. Tarafları gibi. bir araya getiren. Yani bu taraflar başka yerlerde bir araya geliyor tabii mesela proje toplantılarında sivil toplum çağrılıyor vesaire ya da konferanslarda falan ama bu müzakere tarzdan bir ya. müzakere bir yuvarlak masa <gülüyor> çevresinde kapalı o oturma anlamında ilk defa yapıldı bu toplantı Türkiye'den. Son olarak. Şimdi düşün yani şeyi e, Almanya'da ise cid, kim uğraşacak zaten her gün oluyor diyorlar. Yani birazcık demokrasi farklı galiba. <gülüyor> Bu G20'ye doğru giderken Türkiye'nin G20'nin başkanlığını yapmasının bu sene iklim hareketleri ve iklim politikaları açısından da önemli olduğunu söylemişsin. Aralık'ta yazıyor, Aralık 2014. O sırada iklim için toplantıları yeni yeni başlıyordu. Bu fikir aklımda mıydı bilmiyorum ama şeyi merak ediyorum. Bu yaptığın toplantının benzerini daha da büyüterek yapabileceğimizi düşünebiliyor musun? Gelecek Forumda dönemde... Mı? Forum sırasında ve sonrasında da yani 2009'da o yaşadığımız eğer Paris'ten bir şey çıkmazsa 2009'da yaşadığımız kırılmayı yaşamamak için devam etmesi gerekiyor bu tür hı hı. müzakerelerini anladığım kadarıyla. Yani ben açıkçası İstanbul Politikalar Merkezi bağlamında buna devam edeceğiz tabii ama e, ve buna da işte iklim forumu da dahil olmak üzere bütün e, iklim hareketlerini de davet ederek e, karşılaştı. Ben kesinlikle karşılaşmanın, konuşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyaloğun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani görüşlerinizden vazgeçmeniz gerekmiyor diyalog kurmak için. Ve etkiliyorsunuz yani. Bundan da kesinlikle emin olmak lazım. Yani kesinlikle etkileniyor insanlar. Herkes birbirinden etkileniyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Ama forumun kendi zemininde diyorsan ben forum zeminini farklı bir zemin olarak görüyorum. Yani orası hareketin, sivil toplumun... Daha çok devlet dışı aktörlerin zemini, forum. Evet. Ee, Ama o da müzakereyi zaten tabii. kolaylaştırmak tabii, ve ilerletmek için. Müzakerenin bir parçası. Parçası tabii çok daha genel anlamda, genel anlamda parçası. En önemli evet. parçalarından biri evet. Ama şeyi de son olarak onu söyleyeyim. Devlet aktörlerinin, bakanlıkların vesairelerinde bunları görmediğini sakın düşünmeyin. Yani benim mülakatlardan çıkardığım sonuçlardan bir tanesi de budur. Ee, artı onların bu işi iyi yaptığını da gösterir. Açıkçası ben hani kesinlikle onlara da şeyini vermek istiyorum. Ee, gayet iyi takip ediyorlar neler olup bittiğini. Bütün hareketleri, mitingleri vesaire de çok iyi biliyorlar. Yani takip ediyoruz da, demek ki. Bu programı da dinliyorlar. Yani. Ee, <gülüyor> emin olabilirsiniz. Evet. Çok iyi. Çok teşekkürler. Bu haftaki programın da sonuna geldik. Destekçimiz Kemal Keskin'e de bu vesileyle bir teşekkür edelim. Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası adlı artık kitaba dönüşmüş İstanbul Politikalar Merkezi'nin Sabancı Üniversitesi Stiften Mercator girişiminin hazırladığı Ümit Şahin'in yaptığı kitabı konuştuk. Araştırmayı ve kitabı. Teşekkürler, eline sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıydı.